Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor. Radyo Tülesiyeniz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındaki nere günaydın 8.41 oldu saatimiz. Cuma sabahında öyle bir öyle bir cuma değil. Hakikaten de iş günlerinin tam anlamıyla sonuna erdiği bir cuma olduğu söyleniyor. Neden derseniz havalar çok güzel olacakmış. Yani hafta sonu insanlar gerçekten hafta sonunda olduklarını hissedeceklermiş yapılan açıklamalara göre. Ben onların yalancısı. Dersiniz ki ben... Yalancısın, yalancı. Yani kışın ortasında çok daha soğuk havalarda da tam anlamıyla hafta sonu hissettim dersen bravo derim. Yani onda da bir şey Vallahi var. iki gündür şortlarımı çeker gelirim arkadaş. Benim için artık yaz gelmiştir, artık durdurabilen aşk olsun beni. 6 ay boyunca aynen böyle devam ediyoruz. Ben Çünkü biliyorsunuz... geçtiğimiz ben... yıl bir prensip kararı aldım eğer yaşadığım şehirde, daha doğrusu yaşadığım yerin. 10 ee, dakikalık mesafesinde deniz yoksa şort giymiyorum. Bak, veya he, deniz yoksa veya bir tenis maçım yoksa şort giymiyorum. Bak ne kadar güzel adam prensip kararı aldım dedi. Ee, ne güzel. Yani kaç... Kaç tane prensip kararı aldı Fahir? Dönüp sana soruyorum. Mi? Hayicim, senin prensip kararların üzerinde uzun uzun konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Yani ediyorum. o bu sorum ben önce kendime soruyorum içimden sonra Fahir'e soruyorum. Ama Sesli ama yani bu sen... soru bu sorular senin konunu dağıtıyor gibi algılama Yok ben al, bir yani... gene bir prensip kararı almak üzereyim. Kendi prensiplerinden bahsetmeye çalışırken başkalarının almadığı prensip kararlarından bahseden insanlarla ilgili bir prensip kararı almama al, kaldı. ama bir yere not al bunları unutun. 4-5 tane prensibim var zaten ya. O ne dedi de unutulmuş. İki tane prensibim var. Yine de unutun. Yani 4-5 tane diyor ya. Benim... Üçüncüyü say desem üçüncüyü sayamazsın. Ben bile ikinciyi saymakta bazen zorlanıyorum. Ben bir tanesini biliyorum. Utanmazlık prensibi. <gülüyor> e, o o var başka da işte bir... <gülüyor> bir bir de short iyi mi prensip? Short Aa çok prensibim var benim ya. Kot pantolonla kravat takma. Gerçi Prensipli. prensip değil bunlar moda anlayışına Hadi diyebilirsin. Ya, bir de mesela yalanak çok hiç sevmiyorsun. Yalanı çok seviyorum. ya da yalıştırma. yalanı çok seviyorsun. Oralara takılmayalım. O da prensip mi? <gülüyor> o karakter. Galakter de diye geçer. Ama kotla kravat takmamak bir prensip. prensip. Hı -hı. Teşekkürler. Prensipleri ayırdığımız köşemizi burada sonuna son geldik. Ayağı. Prensipsizsiniz, prensipsizsiniz. Fahir sen şu şey yapmayacaksın değil mi? Ezogel'in hikayeleri yapmayacaksın değil mi? Abi o artık Avrupa Birliği kapsamında o Ezogel'in hikayeler sanırım Haziran ayı gibi başlayacak çünkü. Oh, oh. Avrupa Birliği kültür hazinesi olarak gördü ya. Ezogel. Ben onu başvuruda bulundum da. Bulundun mu? Egemen bağıştan cevap bekliyorum. Ha çok iyi ya. Ben çünkü haftaya bir köşeye başlıyorum da. onu. Hayırlısı, hayırlısı olsun Oktay dedim. hayırlısı olsun ne köşesi? İdeoloji bülteni. <gülüyor> Tamamen ideolojik mi diyorsun? Yani işte bilmiyorum yani şu anda e, prodüksiyon çalışmaları devam ediyor. Hadi bakalım. E, İsmini ideoloji bülteni diye düşündüm ama yani ideolojik bülten de olabilir. İdeo sadece ideoloji de olabilir. O tip bir şey. Varsa sen... elinde materyal ilk bölüm için hazırladığımız şeyleri an... girebiliriz. Yok şu anda yok. Şu anda yok. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. O yani. zaman şimdi... istersen tanıtımını dinletelim. Ha bir tanıtım mı? Olabilir. Tanıtım fazlası. İdeoloji bülteni. Nasıl olmuş güzel olmuş mu? Biraz e, sade olmuş ama bence... sade özelliği o ya programın çünkü ideolojik olmaması gerekiyor. Yani mesela burada birazcık işte hani ideolojik çeşitli ideolojilerden sesler gelse, değil mi evet, o çeşitli şey... ideolojilerin müzikleri olsaydı, müzikleri olsaydı bence hoşta olabilirdi. Bence üstüne düşün. Ee, tamamen ideolojik diyorsun. Tamam, evet. bunu bunu da düşüneceğim Fare. Çok teşekkür ederim. Mobesey kardeş geliyor. Ben önce bir e, mutlu haberi verelim. Mobesenin kardeşi oluyor Nurdan. Mobiş mi? Mobiş değil canım. Mobesenin kardeşine Mobiş mi olur yani? Egemenin kardeşi Egiş mi olur? Ne nasıl ne saçmalık bu? Evet. Mobes kardeşi bas, diyorum. Bas hakkını kullanı ge. Baz. Aferin. <gülüyor> ne evet. olacak? Mobes senin şey, eniştesin isminin var acaba? Vallahi evet. Orhan. <gülüyor> Gaziantep. Orhan. Mobes kardeşi Orhan. Yurtken elde bir şey. Mobes seni sözü... neyin kısaltmasıydı? Ee, modern. Onu bilemeyeceğim. Dur bakayım. Neydi ya? Mobese. Ukome'yi biliyorsunuz da. Ukama Ukome'yi biliyoruz Aa, da Ukome ama Ukome Mobese'i bir yere yazmıyorlar. Hakikaten ki. bütün Afrika krallarının ismini verdik şehrimizde trafikle ilgili şeyler. Ukome, Mobese. Mobil or mobil, mobil ortamlara Ukome, bakma. Ukome, kome, U kome. Mobin kome, Mobese. Ukome, kome, kome. Bak koşuma da gitti ha Oktay hadi bir kalkıp acık bizle mi oynasak ne yapıyoruz? Dur oynarız ya şunu bir çözelim mobil ortamlar. Bak bir dakika mobil değil ki bunlar sabit. Kamera sistemi değil mi güvenlik hayır. önlemleri. Mobil ortam dinlemiyorsun ki Fahir. Ha. Mobil ortamlara bakma. Bakmak. Es geçme. Es geçme. Es geç sınama. Sınama ve eleştirme eleştirme çünkü tür ceza, ceza geldiği yazılı. zaman eleştiri oluyor. Peki evet. onun sistem yani bu. Mobese'nin kısaltması bilen varsa dinleyicilerimiz arasında gerçekten telefonumuz 210 30 30 bunu bir öğrenelim. Eee UKOME'yi biliyoruz hepimiz. UKOME söyle UKOME. UKOME UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Ukome kararlarıyla benim zamanında şey yapmışlardı, bağlamışlardı. Ukome'ye beni şey yapıyorlardı, kurban ediyorlardı. Kurban ediyorlar. ediyorlardı da son dakikada... Bir Sonra bıkan... beni so soydular orada dövmemi görünce, ukome dostu diye beni de yeni MOBES'e olarak kabul ettiler. Çok badireler atlattın ya. O maceralarına geleceğiz. Bakalım MOBES'e ne demekmiş hemen öğrenelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz? Özgün ben. Özgün Bey hoş geldiniz biliyor musunuz MOBESE ne demek? Ya MOBESE bir kere yanlış. MOBESE değil, OBS olacak. Nedir? O, tamam, o kayıtlardır diyorsunuz, değil mi? Hayır evet, MOBESE evet. yazıyor. Canım. Niye OBS diyorsun? Tamam OBS zaten? ne peki? Otomatik bakış sistemi. Bakış e ee, ne? <gülüyor> Otomatik. <gülüyor> Şey, S, O, B, S, 3 harfle falan yok. Ha, O, B, S. Tamam ya. Tabii tabii. Ama atıyor musunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Atıyor ya, atıyor. Nereden bilecek? Ne ya atıyorsunuz ne ya. Atmattı. Bir de bunu... Ozan niye gülüyorsunuz? bak? Çünkü biz normalde eğer siz atmıyor olsaydınız... ...atıyorsunuz deyince sizin sinirlenmeniz gerekiyor. Ben gülmedim bir. Hatice güldü iki. Hatice e kim? Üç. Üç. <gülüyor> Hatice arkadaşım yanımda. Nasıl bir arkadaşınız? Bilmiyorum. Tanışmak isterseniz verebilirim. Tanışmak Demiyorum. isterseniz verebilirim. Ben öncelikle verdiğin cevabı tamamen güvendiğimi söyleyeyim. Ben hiç Özgün. güvenmedim. Çünkü bir de bunun KBS'si var. Kartlı bakış Aha. sistemi diye. <gülüyor> Tabii. Ee, onu ben biliyordum ama OBS'yi yani özgünden duydum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel Çok ederim. teşekkürler. Hatice Hanım bu adama hiç güvenmeyin. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <ediyoruz>. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hey mobe nedir onu öğrenmeye çalışıyoruz sahiden. Watiz mobe senin cevabını arıyor bu sabah modern. değil mi ya bu Alt da, ne biliyor mu? musun bir dakika modern. Modern. Modern. Bakış. Hayır bakış değil bakış. b b bak mo b bakış. b ile başlıyor da hayır mo öyle Bela, mı? B. bela b. mı fire? Mobil değil modern. Mobil bela okuma <gülüyor> sistemi. Mobil <Günaydın gülüyor> efendim bela. <gülüyor> Alo. Alo, günaydın. Yani yani radyo, evet, ne yapacaksınız şu anda? Radyonuzun sesini ne yapacaksınız? Kıstım, kıstım. Kıstınız. Kimle görüşüyoruz? Burak Bey. Burak Bey, ne yaptınız? Mobese'ye bir çözüm buldunuz mu? Ee, buldum. Yani gerçekten de. Bu mobil bilgilendirme sistemi entegrasyonu. E en, ne en aradaki? <gülüyor> evet. Mobil. Sizin dediğiniz Mobese olur. Çok özür dilerim. Ee. Olamadım öyle bir şey. Bir, bir saniye vereceğim. E, tabii bekliyoruz, bekliyoruz biz. Bekliyoruz. Mobil, <gülüyor> <elektronik gülüyor> <Ha>. mobil elektronik sistem entegrasyonu. <gülüyor> mobil elektronik sistem entegrasyonu. B yok o zaman? Evet. Var mobilin mob. Mob. mob. mob. Evet, Mobilim. Mobile biraz torpil geçilmiş. <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> en çok etkilenen kısmı herhalde. Hocam o. Mobil, mobil çok iyi. Yani. Bir daha söyler misiniz Burak Bey? Çok özür dileriz. Espri yapacağız diye cevabı aklımızda tutamadık. Mobil al işte gitti abi ya espriler sistem entegrasyonu mobil Elektri enformasyon ente sistem, sistem en entegrasyonu ve bana da gene yalan gibi geldi niye o zaman mobili o kadar yani şimdi, geçildi ki? çok özür dilerim de yüksek hızlı treni yht ismini koyuyorsak mobil, bu de daha net bir isim koymak lazım kpss'yi nasıl koyuyoruz kpss'yi kpss'yi koyduğumuzu ok bilmiyor muyuz biz kpss'yi günaydın efendim günaydın. kimle görüşüyoruz hanımefendi ben Banu. Banu Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Banu. Ama dediler. <gülüyor> ne dediler? Ne dediler? M mobil entegrasyon bilmecesinin cevabını verecektim. E Benden önce davranmış. Niye ya siz mi biz ona inanmadık ki? Bir de aklımızda söyleyeyim. Ay, tamam, bir, bir dakika durun. İlk kez İngilizce şey yapacağız. Dışarıda da İrlanda'da her şey. Bir dakika, bir dakika. Buyur da <gülüyor> hanımefendi, İrlanda Elçiliği'nden konuklarımız var bugün. Onlara da bir güzel bir hoş tutulacağız. Önce olacak. şey diyeyim. Hoş? Merhaba İrlanda diye başlayın. Hi Ireland. Hi. Hi. Hi. Biz de onların <gülüyor> adına. Evet. Hoş geldiniz önceki ikimiz diye. <gülüyor> şey neydi? Mobile, uh, electronic system integration. Mobile, <gülüyor> Electronic electronics, electronic. system. <Gülüyor> systematic integration. In Your evet. pronunciation is perfect. Çok teşekkür ediyoruz efendim. <gülüyor> <Product>. <gülüyor> <gülüyor> perfect. İyiyinler. Thank you, gracias. Bye güzel bye öğrendik bye. Vallahi çok Anladınız güzel mi? ama Bugün esas sorumuzu Türkçesine. hala cevap alamadık yani. Ya, ya aldık daha ne alacaksın ya? Yok canım bu. Ya arsız bir adam olmuş. Mobese onu... sen ışıktan geçtiğin anda hemen cezayı yakıyor mu yoksa orada şey mi var? Vicdan var mı? Vicdan var mı? Vicdan var mı? Mobese'de vicdan var mı sorusunu hala cevap yok. Birisi bir gün öğrense buradan. Ona çok memnun sorusun. oluruz. Sonuçta evet. sonuçta Mobese de insan yapımı olduğu için yani Mesela tabii ben... ki onda da vicdan var. Mobese mi insan için insan mı Mobese için? <gülüyor> yani o feryat ki Mobese tamam şu an abi. <gülüyor> <gülüyor> o, o da, onda da şans abi bazıları daha iyi çalışır bazıları yani kötü çalışır. Ya ben mesela bu sabah Oktay'ı almaya giderken bir saniye kadar Mobese'nin e, ne denir? Mobese'nin devreye girmesine değil de Yeşil ışığın son bir saniyesinde iyice basıyordum. O noktada yani bak bak bak basıyor diye mi ceza kesiyor? Yazık yetişemedi diye mi ceza kesiyor? Kim bilir ne derdi var yayına mı geç kaldı acaba çocuk? Yani o mantıklı bir makine ise benim önceden bir saniye kala basmamda cezayı kesmesi lazım iş yani. Ay ay ay. Bak bak bak basıyor. Yani bence e, bir vicdanı var ama ne kadar o vicdan? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey buyurun dinliyoruz. Mobil senin vicdanı var mı yok mu cevap? Buyurun Burak Bey, <gülüyor> ihtiyacımız <gülüyor> olan cevap. Buyurun. Kesinlikle yok. Dün zaten yanındaki ee, anlattım. Hmm. Ortasındaki yetiş tabelasından bir gün e, navigasyondaki hız göstergesine güvenerek geçmeye çalıştım. Neredeki tabloda efendim? Nereden dediniz? Oyun yolunun mi? ortasındaki yetiş yetiş var ya. Evet, yani, tamam. E, oradan üstünde gösteren hız göstergesiyle işte geçmeye çalıştım. Yetiş bir yazıyordu. Biraz daha düşün hani garantiye alın dedim, garanti alım dedim abi keyfi stiligis şey 72 ile geçmişim. Ee, vicdansızlar cezasını verdiler 70 Ama Mobis'e otomatik olarak mı yaptı yoksa yani onun başında birisi mi gene o cezayı kesti size? O evet. noktada bir fikriniz var mı? Hani başında kimse var mı yok mu bilmiyorum. Emniyet Müdürlüğü'ne çalışıyoruz. Anlattıklarına göre kimsenin olmadığını söylüyorlar. Elektronik sistem üstünden çalışıyormuş ama. Çünkü Mobile Information hmm. Integration, integration same, System same integration. integration yani ben ne? de o kadar mobil bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yine başında %100 şişirdim diye ata hani gülüşüyorlardır o halde. Ona sabah açıyorlar ya. işte ya. Sabah açıyor tak diye. Değil mi onun? 9 95 bence de 95 olur. O zaman 5'ten sonra rahatsızdı fiziki. Peki çok teşekkürler bırak Bey görüşmek Olay üzere. Sağ olun, Aynen. sağ olun. Vicdanı olmadığı ortaya çıkmıştı. O zaman ya, ya vicdan var, şey da, yok acaba. %10 artı eksi %10. Ne, Günaydın ne efendim. Aa, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevil ben. Sevil Hanım buyurun. Ee, ben aslında şey bu Movese'nin vicdanı var mı üzerine öğrenmiştim ama evet. bir arkadaş da herhalde bu konuda bir Buyurun buyurun durdu. sizin Buyur, yorumunuz buyurun. önemli Sevil Hanım. Ee, şey benim eşim ıı, işi gereği onların merkezine gitmişti de. Hı -hı. E, vicdanları yokmuş yani eşim gelince aman trafikte dikkatli Bir olmadı. saat ağlamış. Bir saat alıp evet. Özlem Hanım'a sarılıp <gülüyor> Ne oldu demiş ya Özlem zamanım kim ya Sevil Hanım'ın evciliği mi? yere riske atıyorsunuz Valla Özlem, Özlem Hanım'a bir şey çıkarttı Şimdi al, al, yere. Sinirlerim çok bozuk Sevil Bugün gördüklerimi kaldıramadım demiş Yok aslında şey e, Otomatik bir sistemi varmış Hı. Hı -hı. Yani direkt geçer geçmez ceza geliyormuş diye Sevi söyledi. Sevil aman dikkat çatçut Ceza kesiyorlar diye mi girdi eve işiniz Aynen öyle dedi Peki efendim. Çok, teşekkür çok teşekkürler sevgili, sevgili Hanım. Hanım. Çok teşekkür Özlem Benim Hanım değilim. diye biri yok. Bunu tekrar şey yapın. İçiniz biri şey yapmasın. biz yanlışlıkla Ege söyledi Özlem Hanım Benim diye. evet. Şimdi eşinize gidip kim o Özlem diye bağırmayın. Bak. Zaten o kadar emin yaşıyorum. ki çat Hayır. diye kapattı telefon sevgili Hanım. Evet. O zaman biz konu... Yani şu, şu anda telefonlarımız yanım söndüğüne göre... Abi vicdan, vicdan tartışmasına, tartışmasına çok... girdik. Evet çünkü. Vicdan tartışmasına girdik. Vicdani ret <gülüyor> mi bu? Ne bu? Vicdan. Vicdani mubesi. <gülüyor> Evet. Ee, evet. Al bir tane daha, al bir tane daha vicdanını şey yapalım ya. Vicdanlar biz... çünkü Mobes senin de hakkını yemeyelim sonuçta. Tabii, bir, evet, onlar da telefon. görev sistemleri. Onu yapan da bir vicdan. Oktay ne güzel dedi. Günaydın evet. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek. Dilek Hanım en net telefon sesi ödülünü bu sabah size veriyoruz. Tebrik ederiz. O, oh, süper. Neredesiniz <gülüyor> Dilek Hanım? Tunalıdayım, yani tunalıya doğru yürüyorum. Hem de mobil aldeşi. Cep telefonundan mı konuşuyorsunuz? <gülüyor> evet. Ya bu nasıl mükemmellik ya? Bu nasıl bir yani inanılmaz. Nekadar falan. Zeratet, zeratet. Ne dersine sabah, gidiyorsunuz? Flamenco dersine. Flamenko. Sabah sabah, sabah flamenko. Ucuz, <gülüyor> ucuz mu oluyor bu saatte olunca? Yoksa... Veriyor Dilek Hanım. Hadi veriyor musunuz siz? Evet, evet. Ha. evet. Ha bu arada bir şey sorabilir miyim? Tok karnında Tabii. sabah kahvaltı sonrasında insanların midesi böyle şey yapmıyorlar mı? Sabah sucuklu yumurta yiyen adam... Filemalko sırasını kalırız. Aferin siz Diye olmuyor mu? Yok yani öyle gelen olmayacaktır sanırım. İlk kez, kez sabah mı yapıyorsunuz? Ağır bir ders olmayacak. Senin sabah. dediğin sucuklu yumurtaya karşı intoleransı olan adamı <gülüyor> tepkisi var ya. Tabi, hiç ilk kez sucuklu yumurta. Doz <gülüyor> aşımı yani. ya da sucuk intoleransı. O konulara geleceğiz hep. <gülüyor> ben <gülüyor> evet. bir de e, mobeselerin vicdanıyla ilgili... Birkaç tecrübem oldu. Buyurun. Ben yani çok geçtim. Öyle 80'le ile ya çalışmıyordu onlar. Hmm. Ben şanslıydım, bilmiyorum. Ee, yani çok öyle Allah falan diye geçtim hiç ceza falan da gelmedi. Tabiiye çalış... kayıtlıdır Buradan siz. Bu da bu seyre saygılar. <gülüyor> siz şey yaptınız mı hiç böyle flört edercesine mi geçtiniz? Ya yanlışlıkla oldu tabii. Yani ben kadın ben olunca bir de basarken basarken çok düşünemedim ben. Dilikanım ha, siz zarif bir hanımefendi misiniz? Yani evet. Hayır, güreşçi gibiyim, evet, kıllıyım mıyım? Acaba bu nedir? Şimdi kıllı güreşçi, fıçı, fıçı derler Zaten flamenkocu, dansçı bir hoşluğu muhakkak vardır, zarafeti vardır da. Hani ekstra bir şeyle Flemenkoca, beraber. Dilek bilek irilerden böyle eli ayağı bileği bilek hanım, bilekleri kadın olacak, ki, iyi ses getirsin. O kadar iri değilim çocuk Peki Dilek Hanım, niye sormuştuk bunu Fahir? Hayır, orada mobesede görünce orada bir şey mi acaba? Yani bir tolerans mı, bir artık toleransdan mı? Tolerans bile... veya intolerans. <gülüyor> Dilek Hanım <gülüyor> <gülüyor> evet. Dilek Hanım peki hızlı mı kullanırsınız arabayı siz? Yani, yani genel ortalama olarak. İkrar etmeyeyim kendimi de hani yüzde on. Şehir içi mi? <gülüyor> şehir içi evet. Ara yani yani sokaklarda et falan. Eski. Yani onu anladıysa demek ki vicdanlı oldum ortaya çıkıyor <gülüyor> Ben anlamadım ki. Yani. Yani vicdanlı ya da, da, da dileklerine karşı bir zafiyeti var. Yani bu, burdan bu anlaşılıyor. Hoşlanıyor Başka. mu yani? Hoş, hoşlanıyor. Hoşlaşıyor mu Hoşlanıyor. Hamada? Bildiğin. Hoşlanıyor şey. Demek ki Mobes'e hoşlaştığına göre vicdanı da vardır. Yani bence insanına göre, nabza göre şerbet veriyor Mobeser. Nabza göre Çeşitli. mi? Tip'e göre mi? Tipe göre. Namza <gülüyor> göre ceza kesen sistem. Mobilseler. Evet. Önceki adamlara kesiyor demek ki. Bir de pozitif ayrımcılık var. Belki de öyle bir şey de var. Bu da olabilir. Yani ya her... herhalde aşırı şanslıydım. Hiç ceza yemedim. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. İyi dersler. Bir telefonunu da şey olarak almak zorundayız. Mobilse benim tipimi beğenmedi. <gülüyor> ben Mobilse konusunda ırkçılık yapıyor diyenler de var. Bakalım onlar ne diyecek. <gülüyor> 60'ı da geçmiş adam. <gülüyor> sırf etnik kökeninden dolayı, dolayı kesiyor, ceza kesiyor, kesiyor, ceza kesiyor. Oluyor abi böyle şeyler oluyor ya. Var ya bütün mobeseler bütün de bir mobeseler değil. Bütün mobeseler değil tabii Değil yani bazıları mobeseler mesela birkaç mobeseden bir var. Var aralarında var çürük yumurta. Onları Aynen. da o mobeseleri de temizleyeceğiz. Çürük yumurta dedim şu anda bir intolerans Evet. Bu arada ben mobese konusunu açarken nereden nereye yani ona bir kardeş geliyor diye başlamıştık. Neydi bu kardeşin adı? Kardeşimizin adı Tedes. Tedes. TEDES mi? TEDES evet İçişleri Bakanlığı şimdi TEDES adıyla adı, adını verdim bakalım siz e, şeyini Tedes. çözün. teknik destek bu kadar. Ee, teknoloji elektrik. Ee, Daima e, ensemizde e, sistemli. Sıcaklık. Tedavi edici sistem. E, tedavi edici sistem. Edici sistem. E, TEDES değil mi? Tedes. T-E-D-E-S. O sondaki E nereye gitti? Temizlik firması mı bu Fahir? <gülüyor> yani öyle bir şey. Mesela ara Bana ara geliyor. Bana dedeceksin yani. Kukuletayı takıyor. Abi tahsilat. <gülüyor> Abi para var mı? Lütfen <gülüyor> <gülüyor> çözüm ortak vermişsin taklitlerine. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam sinelerim bozuldu diyor ya. <gülüyor> Söyle var vallahi benim aklım temizlik malzemelerine gidiyor. Ne <gülüyor> zaman gelecek bir daha? Abi, abi Artık... bu kadar bahsediyoruz dinleyicilerimizi de çağıralım mesela bir daha bir sonraki temizlik malzemesi <gülüyor> alım günümüze. Böyle hani bir kahve artı cimbal işob diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> ne zaman geleceği belli değil abi ansızın yani apansız geliyor yani geliyor. Tarihim bak. Ben de vardım orada. yüksek ama <gülüyor> Öyle Ben şey. bak, <gülüyor> 35 lira borcumuz var ona. Onu ha, borçluysak daha güzel çünkü. Koşa koşa gelirim. Parasını lazım. Evet, eee tedes konusuna dön. Tedesimiz şudur. Trafik, elektron, relentless, systematic. ...adlı e, eserimizle sizlerle beraber olacağız. E, Mobese'den farkı ne? Kardeşiymiş ulan ben ne bileyim. <gülüyor> Ve kardeşini de işe mi aldırdı? <gülüyor> Gel dedi burası çiftlik mi dedi? Ya Mobese ile hiç ilgilenilmiyordu. Hmm. Tedes diye bir o, şey yaptı. Bu sadece bak, trafikle ilgilenecek. Kaç Mo bak, senedir Mobese Mobese, hizmetimizde daha bugün ismini öğrendik Mobese, ya. bugün yani bugüne kadar hep güvenlik Mobese kameraları var ya... Böyle Bu şeye bakmıyor. Sadece trafikte netliyor. Sadece trafik netliyor. Hiç... Yani, o yani zaman, yanında adam öldürülse Tedes şöyle bir kamerayı döndürmüyor. Başını şöyle çeviririz. <gülüyor> öbür tarafa. Aa, diğer öbür tarafa. O tarafa şey işte bunların vardır. hepsi görev sistemleri abi. Görevi neyse onu yapar. Görsiz. Ama, ama Mobese'nin içindeki kameralardan bazıları Tedes kadrosuna mı geçecekmiş şimdi? Nasıl olacak? Kaydırma mı diyorsun? Evet. Kaydırma mesela şu anda Konya yolundakiler Mobese şeyinde çalışmıyor mu? Ka ne olacak? Kadroları tedesine Bence bunlar geçiyor. kardeş değil, karı koca ona göre şey olacak. Mesela bir mobese İstanbul'a çıktı, bir mobese Konya'ya. Eş durumunda o İstanbul'a veya Konya'ya gidebilecek. Ve mobeseler arasında ne yapılabilir? Becaiş! Becaiş, bravo! <gülüyor> Becaiş, otobeç. Eş... Otomotik Time. Otomatik becahi sistemi. Time. Sevgili dinleyiciler burada şakasını yapıyoruz ama... ...sonuçta bütün kurallar bilgisayarla çekiliyor. Bunu da bir kez... Evet, evet onu çok iyi hatırlattın. Onu. Sonuçta bilgisayar. İnsan değmiyor, ellemiyor. Bu saatin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Şimdi bir haberleri dinleyelim. Ne oluyor, ne bitiyor öğrenir. Önümüzdeki saatte İrlanda'dan konuklarımız var. Avrupa Birliği haftası nedeniyle biliyorsunuz. Önümüzdeki e, çarşamba günü, 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününü kutlayacağız. Ve dinleyicilerimizi Avrupa'ya gönderiyoruz. Orada şaşkınlık yaşamasınlar diye Avrupa'da çok normalde şehirler hakkında Avrupa'nın önemli, tanınmış şehirleri hakkında böyle içeriden bilgiler alıyoruz. Onlardan almaya devam edeceğiz bugün yine. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Avrupa'da çok normal. Avrupa'da çok normal. Radyo Oti'de siz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9 Mayıs'ta Avrupa'da doğum gününü kutluyor. Avrupa Birliği'nin doğum günü var. Radyo Oti'de bu çerçevede 9 Mayıs'ta Gençlik Parkı'nda olacak. Ve bu... Kutlama coşkusuyla birlikte 9 çiftimizi de 9 Mayıs'ta 9 ayrı Avrupa ülkesine gönderiyoruz. O ülkelerde de yabancılık çekmesinler diye Avrupa'da çok normal köşesinde Avrupa hayatı ile ilgili günlük hayatı ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bugün İrlanda'dan konuklarımız var ve biraz İrlanda'da nasıl yaşanır, İrlandalı Türkiye'de nasıl yaşar bunları konuşacağız. Ebru Hanım da bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Günaydın, ee, hoş bulduk. Ve Patrick. Evet, günaydın. Günaydın. Ee, bugüne kadar gelen bütün konuklarımız Türkçe konuşuyordu. Patrick de onlardan bir tanesi ama konuşması şu an itibariyle bütün. That's all you know I think in Turkish. Uh, some other words but not repeatable. Yeah, not on air I think. Okay. Ee, şimdi Patrick'e... Ay birileri de bize anlamsın neler konuşuluyor. Birazdan şey yapacağız tabii ha. ki her turiste yaptığımız şeyi küfür <gülüyor> öğreteceğiz yayınımızda. Reklam arasında mı yapalım, yayında bence, mı yapalım? Bence çok öğretebileceğimiz bir şey yok gibi. Kalmamış mı? Yani Öyle öyle gibi. Uh, Patrick, maybe uh, you can talk about yourself. How long have you been in Turkey? I have been in Turkey two years. İki yıl olmuş A, iki, diyorlar. İki yıl. <gülüyor> Siz dinleyiciler. <gülüyor> ben de Ebu'ya sormak istiyorum. Sen ne kadardın Türkiye'yi istiyorum? <gülüyor> <gülüyor> e, bayanların yaşı sorulmaz doğduğumdan beri. Türkiye'de değil. O zaman Ankara diye <gülüyor> tartışmaya açık olsun. 91. Teşekkürler. Rica ederim. Evet Ebru Hanım 91 yılından beri sevgili Patrick'te iki 2 yıldır Türkiye'de olduğu programın başında açıklandı. Bunu ilerleyen dakikalarda tekrar tekrar gündeme getirmeyiniz lütfen. Evet devam edelim. <gülüyor> Patrick... Uh, we are making this uh, little program about uh, European cities and we are uh, trying to have some inner information about the life in those cities when we go there we don't want to be like tourists uh, we want to be like Dubliners in Dublin so uh, you have to give us some basic information basic information about Dublin not as tourists we <laughs> said Maybe you can talk and I will overdub. Okay, okay. Dedi ki kendisine. Ha, biz oraya gittiğimizde <gülüyor> <Dinle>. turist gibi. hakikaten <gülüyor> evet. Turist gibi kalmayalım. Bize içeriden bir şey var orada yabancısı olmayan durumun Ya yani turist gibi takılmayalım. Ne yapalım falan dedi. O ne gidiyor? O da dedi ki dur bir dakika dedi bir, bir kahvemi için bir kafam açılsın dedi. Yes yer. Ok. Dersin. Yes yer dedi Ege'de. <gülüyor> This is Dubliners we call Greyhound Racing. Greyhound racing, köpek yarışları. Yeah, that's very popular. Mm -hmm. Horse racing. Yes. Um, so I'm, we are going to bet. You on can yes. Horses can and dogs. Yes. yes. Mm -hmm. But it, in Ireland, horse racing, everybody goes horse racing. Uh, you know, working people, rich people. It's a it's a great Four place. To Do you know any horse <laughs> names or uh, dog names for our listeners when we go? we or horse want names. To horse. Bet on the winning ones. No, I, I I don't know any. I only know dead horses. <gülüyor> the ones I bet on. Dead bizde çok önemli isimler vardır. Onlar da alt isimleri nasıl oluyor? Çok merak ediyoruz. How do you name uh, horses in Ireland? They We have some very interesting names in Turkey. Yeah, it's the same. It's the same. It's through the, the thoroughbred stud as a register, and you have you have interesting names. Uh, um, the dog names are more interesting. Hmm. There was a very famous dog called Born Slippy. Born Sleepy. Yeah, and then he became, his name was used in a song by Under, Moby. I uh, know Underworld. Underworld. Ah, yeah. well, maybe we can. Is it is the song about the dog? Uh, it, well yes, well it was named after the dog, but. <laughs> Born diye köpek varmış. <gülüyor> Bu uzun sohbetimizden onu öğrenmiş olduk. Ama anladığımız kadarıyla oraya turist olarak gittiğinde öyle alışveriş merkezi, efendim kilise, milise, müzey, köpek yarışları. Git at yarışına, git köpek İki yarışına. İki bedini yatır, kaç para birimi olarak euro kullanıyor değil mi? Sof İstersen sorken. Euro bölgesi mi de? Evet. <gülüyor> ha, euro bölgesidir değildir belli olmaz. E tamam euro bölgesi ise yatır 5 euronu, al paracıkları, gez labnin sokaklarını. Evet soruları almaya başlayalım o zaman buyurun. Is there any uh, similarities in daily Turkish life and Irish life? Yeah, yeah, tea. Tea? Yeah. Ah, you're a tea drinker also. There is a, an argument or a dispute whether the Irish or the Turks drink more tea per capita. Uh, is the tea same? It's, it's Indian tea maybe. You are using yeah. Indian tea. Yeah. Do you like the Turkish tea? I like Turkish tea. Did you like the Turkish glass? I like the Turkish glass except you can burn your fingers, hmm. very dangerous. <gülüyor> diyor ki Türkiye'mizin diyor çayına hastası oldum diyor. Ondan sonra ama böyle diyor ince belli diyor. Çok hoş diyor böyle. Böyle diyor böyle. <gülüyor> böyle hani i̇nce ince, ince oluyor diyor. Daha güzel oluyor diyor. Ama diyor tehlikeli diyor az <gülüyor> diyor. Tatlı bir tehlike olabilir diyor. Evet güzel ee, güzel. sonra başka ne merak ediyorsunuz söyleyeyim benim çünkü yabancı değilimiydi. Hem de bir <gülüyor> politik yapma <gülüyor> fırsatı oldu bu sabah. Uh, you are an English speaking man. Uh, in Turkey when we find someone who speaks English, uh, we send children to them to yes. make practice. So are you making practice with lots of Turkish children? No, no. Lots no. of English learning children. The only people I speak Turkish to are other drivers. Other drivers? Yes, and I generally shout Turkish at them. Oh, you can shout? Yes. In traffic? Yes. How did you manage to drive in Turkey? Is it easy for you? It's fun. It's fun? Or? Yeah. Are Irish drivers mad like uh, Turkish ones? Only, only in the Northwest, only in Donegal. Donegal? Yes. Donegal diyor arabaya binmeyin diyor. Orada trafikte biraz Zoran. yamandırlar diyor Donegal'lılar Şimdi diyor. sevgili dinleyiciler Oktay'la ben Düz Lise'den geldik. E? <gülüyor> Peki Anadolu Lisesi mezun olduğu için orada da bir tatlı bir fark var. Aslında biz de anlıyoruz her şeyi ama konuşmuyoruz. Biliyoruz ama konuşamıyoruz. <gülüyor> konuşamıyoruz değil konuşmuyoruz. So, um, do you know Rütük in Turkey? Rütük. Radio, Television. Aynen. Uh, hmm. Kurul ne? Hadi kurul, kurul, kurul ne? What is kurul? Institution. <laughs> Institution. Yes, right. Uh, they are monitoring all our uh, shows. Uh, so they are listening right now. But maybe you can tell us what you shout at traffic in Turkey. Uh, in English? <laughs> In uh, English, no. in Turkish? In English oh, is also no, no, no. Uh, impossible. <laughs> <laughs> so, you, are it's you mad at traffic? Because uh, you are a diplomat. No, and no, and no. diplomats uh, have to behave themselves in everything. Because you are representing your country. Yeah. But in traffic? In traffic I, I go easy. I know to give way to Turks because I won't win. Ah, yeah. Hmm. Yani diyor ki trafikte diyor ben <gülüyor> yani ne kadar yaman olsam da diyor sevgi dinleyiciler <gülüyor> size anlatıyor gibi olmayayım da dinleyicilere dinleyiciler anlatıyor. anlatıyor çok Orada çok yamanlık yapamıyor. Uh we have to listen to some advertisement. Now but uh you send us a uh, list of popular Irish musicians. Uh, we only know Johnny Logan. Yes. We'll talk about. <gülüyor> ha, <gülüyor> milli enişte desene Johnny Logan'a zamanında diye. He's our uncle, you know. He's your uncle. Yes. <gülüyor> Burçin Orhan zamanında them. ama tabi zamanında time, Burçin Orhan. Do you know Burçin Orhan? Uh, no, not person. But, But Johnny, Logan. Johnny Logan. knows Burçin <gülüyor> It's not fair. We'll talk about. Orhan. Okay. <gülüyor> Burçin This is cranberries for you. Dedim ki, kılıol dedim yani biz Johnny Logan'ı biliyoruz. Sen de Burçin Orhan insan. Bileceksin dedim, Programa ya. gelmeden bir çalışır hani Türkiye. İrlanda ortak şeyi olarak. Neyse artık onu. O da bizim eksiğimiz olsun. Tamam canım ver krem oradan utansın. Bir krem dinleyelim ondan sonra neşemizi bulalım. Reklamlar falan fıstık derken bir kez daha Pedrek'le sohbetimize devam edeceğiz yayınımızda. Modern sabahlar Modern sabahlar Çok normal. çok normal Radyo Tudursuz Boler sabahlar devam ediyor Avrupa'da Çok Normalde. Bugün konuğumuz İrlanda'dan Patrick. Ee, Kendisini az önce reklam arasında uzun uzun Buçin Orhan'ı anlattık. We talked about Uyghur Brothers and now we are back to uh, Irish culture. So we only know about Dublin the most famous city but there are of course others uh maybe you can talk about them the irish culture and uh some famous irish stars irish stars but you which being, city are you from i am originally from cork which is a port in the south port uh, in port the city south. Mm -hmm. and in ireland you're never more than 90 minutes away from the sea so you're always close to see you. always close to the sea Um, Diyor ki İrlanda'da her yer denize çok yakınmış. İstediğin yerden 15 dakika gibi bir sürede e, denize ulaşabilir ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Um, at Galway is uh, is on the west coast, another port city and that's where the um, the Volvo um, World Yacht Race is coming on the in, in July. So there's a lot of um... races in... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> more racing, races more racing. More racing. <gülüyor> Bu um, but this, it's to see going to ireland and just staying in dublin i mean there's lots to see in dublin the book of Kells and all the, you know, national museum and all our gold but to, to get to understand ireland, you've got to go out of dublin it's like if you come to if you come to turkey and just go to kusadasi <gülüyor> you don't, you don't see turkey nothing about you know turkey nothing. şimdi bizim de derdimiz tam bu diyor ki dublin'e gelirsiniz diyor bir dakika e doğru mu söylüyor Ege yani şu dakikaya kadar Yani son derece net bir tercüme yapıyor Gerçekten hmm. hani güvenebiliriz evet. Anadolu sesi farkı böyle bir şey Tekrar ediyoruz Do you have any Anatolian Lises? Lises mi? Lise lise diye mi geçiyor? Fransızca söyledi bir tamam, Biraz da Titanikten bahsedelim, biraz da titanikten hmm. bahsedelim. Uh, What happened to Titanic? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> It was built in Belfast in Ireland And, uh, sits, uh, from, uh, cork. This is the year it's the anniversary uh, from cork from cork your hometown yes uh, şimdi eee cork'tan bahsededik değil mi e, Dublin'den değilim cork'tan geliyorum cork'tan da denize açılmış titanik ne oldu ne hepimiz biliyoruz ne olduğunu sonrasında. biliyoruz sonrasında so the day uh, still build ships in cork Uh, no they stopped building large after ships after Titanic uh, well, 100 no, was, years ago <laughs> it was built in Belfast it only sailed from Cork don't blame ah. me oh, Okay. <laughs> okay. Ya benim de arada herhalde güzel aksanım herhalde anlaşılmıştır. O da yani düz lise olmasına rağmen süper lise olduğunu bir kez daha belirtelim. Dinleyicilerimize de bu arada telefonumuzu verelim. Sorsunlar ha. Telefonumuz 210-30-30. Ee, Dublin'le ilgili, İrlanda ile ilgili, İrlanda kültürüyle ilgili bilgiler. İrlanda'ya turist olarak giderken eee akıllarında bulundurulması gereken şeylerle ilgili sorularını alabiliriz 210 30 30'dan. bu arada işte reklam arasında çok kritik bir şey öğrendik. buy cigarettes from Turkey, liquor from Ireland. Sigarayı buradan alın diyor. Orada 20 liraymış. Sağlık vergisi falan. Fıstık. Sağlık vergisi falan. Fıstık Titanic Harca, öyle bir şey demek. Hala onun parasını ödüyorlarmış Ondan sonra ama içki ucuz. Uh, i̇çki we içki. talked with you before. You are against stereotyping, but Irishmen uh, are known for uh, drinking whiskey and not you, of course, because maybe you are, you. you look very healthy. Yes. Uh, what do we have to drink in Ireland? Diyoruz ki İrlanda'ya gittiğimizde ne içeceğiz? Kefir mi içeceğiz? Are we going to drink tea? We oh, drink lots of tea. Mm -hmm. drink, we drink, a lot of tea in Ireland, but you can also drink some whiskey. Whiskey. Yeah. We have good whiskey uh, and beers. Beers. beers. Yeah. yeah. Cider. Cider. Mm. Also. Yeah. Uh, we can uh, give any brands. Uh, there's a lot of small micro breweries mm -hmm. in Dublin and in Cork. Mm -hmm. um, and they have I mean a huge range of brands for black beer black beer yeah mm -hmm. so you have yeah. I mean everybody knows Guinness but mm -hmm. there are others there's Murphy's there's Uh, the Porter House, There's uh, Fibromyositis. Seyediğinizler you know? buralarda hep marka sayıldığı için oralara biz şey <gülüyor> sesiz kaldık. Sesiz kaldık. Bir olursa Rütür bize şey yapar. Şey, biz de anlamadık ki ne dediğini bilmiyoruz. Günaydın yani. efendim. Merhaba. Good morning stars. Seniz Patrick, e. sizde. Good morning. Teşekkür olur hanımefendi. Ben İrem Er. İrem hanım bir Good morning isteyin de. Good morning. Good morning. <gülüyor> <gülüyor> İrem hanım var mı? Her bir moda ne sanıyorum bilmiyorum. Sizin çok evet. hoşlandığınızı düşünmüş olabilir. Biraz evet. işveri sorunuz çünkü. Nedir <gülüyor> sorunuz? Hemen alalım. Ya ben bu yemek kültürlerini merak ediyorum. Konuştunuz mu? Ben 15 dakika oldu açalı gerçi de herhalde. Yok, sırf Orhan konuşuyorduk şu dakikaya kadar. Bir yemek konusuna giremedik. Neyi yani, merak ediyorsunuz özellikle? Bir yemek, hani bizi İrlanda'ya sevk eden bir yemekleri var mı yani? Hı hı. Peki tamam. Seçmemize sebep olacak bir yemek kültürü de var. Bir şey yani. mi diyorsunuz? Bana öyle bir yemek söyleyin ki koşa koşa İrlanda'ya gideyim mi diyorsunuz? E, yani hani bir İtalya pizza falan dedik. Siz pizza diyene yok. koşa koşa mı gidiyorsunuz? <gülüyor> tamam böyle. <gülüyor> tepki beklemiyordum sadece yemekten. Sadece <gülüyor> açım diyorsunuz. Açım, aç, aç. Peki İrem Hanım bir kahvaltı edin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir rahatlar, kan şekeriniz bir yükselsin. Teşekkür ederim. Can, sağ teşekkür olun. We are talking about drinks. They are asking about food. <gülüyor> We have um, the thing about Ireland is that there's a lot of grass and it's basically permanently green hmm. all year. What <laughs> <laughs> year? Well, not that grass. What you? about meat? A <laughs> uh, meat? We, yes, beef. Yani. Beef. beef. Beef? Yeah, very, very good beef and lamb. Lamb, kozeta. Do you make shish? Uh, no, mainly uh, stews. Uh -huh. And there is a dish called beef in Guinness. Beef in Guinness? Mm. Are you drinking? No, and no, no. Putting in the. You put in and you cook. Uh -huh. Birada kuzu. Ya Birada kuzu dedin, onu birada marine ediyorsun. Benim uh -huh. anladığım. Ondan sonra hafif hatetle. <gülüyor> <gülüyor> <The gülüyor> olup diye atar kendini. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok güzelmiş ya. Uh, are these uh, dishes made at home? Or uh, yes, yeah. Um, they would be. Uh, but you can uh, there's also uh, we do a lot of potato dishes as well. Mhm. Potatoes. Potatoes. Ah yeah, the potatoes, okay? Potatoes, yep. okay. Potato dishes. And now we can talk about some artists. artists? A lot of artists uh, we know from Hollywood films. Yeah. We think they are American, but uh, we learned that they are from Irish, Ireland. Uh, yeah, Ireland. Uh, son, um, uh Liam Neeson. Liam Neeson. Mm. Uh, Pierce Brosnan. Pierce, Pierce Brosnan. He was yes. also James Bond. How did yes. the English respond to that? We don't want a uh, Irish. No. no, no, no, no. They were this, okay with us. This, this, it is it's not that uh, that relationship. It's not. Mm -hmm. It's not like that. Um, you have. Uh, uh, oh, Colin Farrell. Oh, Colin, Colin Farrell. Farrell. Mm -hmm. And yeah. You got uh, the Cusacks, John Kuzak. John Biz de onu Kuşak diye biliyoruz, kusak Kuşak diye okunuyormuş demek ki. Öyle bilen yok var. Ben öyle biliyordum da işte düz süperli olmasına rağmen bizim aksanla biraz bozukluk varmış. And uh, we don't want to talk about what it, uh, it's in our minds, so we have to ask, what's with the red hair? I I blame I blame I blame Turkey. Turkey. Hmm. You told us a story about the DNAs. Yeah, that the the DNA of Irish males uh -huh. is very similar to the DNA of Turkish males. Şöyle bir durum varmış. Bu İng İrlanda erkeğinin DNA'sı ile Türk erkeğinin DNA'sı birbirine çok benziyormuş. Çok Avrupa'da başka hiçbir ülkede olmayan bir benzerlik varmış. But we don't have many red hairs in here. That's because they all went to Ireland. <gülüyor> çok güzel açıklam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi diyor çünkü bizden dedim yani Tamam benziyor da bizde hiç kızıl saçlı yok Hepsi diyor çünkü İrlanda'ya İllanda geldi Bir telefonumuz, telefonumuz daha varmış alalım. Hemen alalım bakalım ee, Soruyu öğrenelim ee, Good morning Good morning <gülüyor> Görüşüyoruz. Osman ben iyi yayınlar I am Osman diyorsunuz buyurun efendim Osman bey ee, şimdi oralara gittik, yemek yedik, içtik de nerede gezeceğiz, nasıl eğleneceğiz? İngilizceniz Geçen, var mı Osman Bey? Siz düz lise mezunu musunuz yoksa nedir yani durumunuz? Çatpat. Hadi, Hadi bir çatpat bir sorun burada yakalamışken. Ee, Önce bir gene bir good morning's do you do in night life? One night. In, in, in where? In, in where? In... How? In bed? <gülüyor> <In dead. gülüyor> <gülüyor> Dublin'de bir geceyi nasıl geçiririz mi diyorsunuz? One yani. night in Dublin. Sabahtan yani. aslında bize sabahtan bir program yapsın. Hı -hı. Tamam öyle bir şey soralım mı? İşinize gelir mi Osman ol, abi? Olur tabii tabii gayet iyi olur. Yani ama böyle geceye kadar yapsın programı. Tamam olur. tamam. Uh, we want a plan for the whole day. We But woke day. up. Uh -huh, we woke up about 8 o'clock. If is it too early for a tourist? No. No no okay. no, no, no. Be uh, you could uh, what you would do is you would um, go down to the coast and maybe get the train down to and walk along the coast. İlk önce diyor, treni you know? bineceksiniz, sahilde bir dolaşacaksınız. Before that we'll have tea. Oh you'll have tea you'll uh, have and breakfast. And famous thing for breakfast. Uh we have porridge, we eat sausages. Sausages in diyor, bol bol. Jambon in diyor. Oh. <laughs> Yumurtalar. Yumurtaları, <gülüyor> <gülüyor> yumurtaları güzel Stop kahvaltını ne yaptın? Trene atladık. Uh, Deniz kenarına. We gittik. walked by the coast. How long? By the coast. Uh, about maybe an hour. <gülüyor> Biha bir saatimiz saat, gitti? Don't Yarım don't saati on. falan filan saat on. It's about ten o'clock in the morning. Ten o'clock in the morning, you could. Go to uh, you come back to Dublin. Go to one of the museums or go to a theater. Which, which is the most famous museum in Dublin? Uh, the, uh, it's the National, uh, the National National Museum. museum. What has, do we see in there? Uh, you'll see gold torcs, a uh, lot of gold items going back uh, maybe. Roman period? Then, can there be things? Two three thousand years. Uh, uh, they are, are similar from Romans? Uh, no, no. The Romans never came to Ireland. Ah, ah, they are really? from Celts? Uh, yeah, Celt, Yeah. Ah, uh, what bunu da Sim, bir yanlış biliyormuş. Düz lisede düz şey de yok demek ki. Olur, tarif de yok file. Hadi İngilizceyi anladık. tarif de sıfırmış Yok oğlum can Roma. Sen de şaşırtın. Roma İmparatorluğu'nun biz sağdan soldan bakıyorduk. <gülüyor> There's no history in straight lise. <gülüyor> <gülüyor> İrlanda'dan bahsederken Türkiye ile ilgili bazı gerçekler ötüyor. From the Cals and uh, dedi ki en meşhur ne? Milli müze. Milli müze. Ulusal müzede dolaştık. Günaydan Günaydın. Good, günaydın günaydın. Lütfen. <gülüyor> good morning lütfen. Good morning. Her seferinde çevirmemiz gerekiyor. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Duygu ben. Duygu Hanım buyurun dinliyoruz. Ee, merhaba. In English ee, ben... please. In English. <gülüyor> hiç öğrenirsiniz ya. Ben kendisine şey soracaktım. Ee, ayrı işçi biliyor mu? Ee, öğrenmiş mi hiç? Çünkü hmm. ben iki yıl boyunca İlandalılar'la çalıştım. Nerede çalıştınız İlandalılar'la? Ee, özel bir sektörde çalıştım. Ha. İndi bir sektörde çalıştım. Yani Türkiye'deydim de. Hı hı. İlandalılar'la devamlı çalışıyordum. Ee, çok İngilizce e, şey bilmediklerini söylediler, çok az yani böyle e, dededen, anneden falan duyduklarını e, söylemişlerdi. Sonra bir bir kelime söylemişti. <gülüyor> Akşamın 9'uydu mühendislerden biri bir kelime söylemişti, ben de hatta bizim işler mi öğrettiler demiştim çünkü Türkçe'nin isteğeceğim bir kelimeye karşılık geliyordu. Hmm. Eee yine söylememeniz büyük bir incelik oldu. Ya konuşmayayım. Yoğun mu ya faham? anlamı ama emin değilim tam Bunu söyletin mi diyorsunuz ha, yani? Bize, iyi yani hani, akşamlar iyi, iyi akşamlar de, deditseniz <gülüyor> ayrı şey mi diyorsunuz? Siz ben çok hınzırsınız. Hınzır, hınzır de, duygu. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkürler Durdan Hanım. Nasıl anlatacağız şimdi? Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Patrick, our listeners asking if you know any irish i i do we, okay. we were all taught irish in school till uh till the age of 17 uh and so i was surprised when i look at your card yes because it says Less na this ambassad which is, yeah, which is i think it's cooler than english It's, What it's, do you think about? It's very different from English. Mm -hmm. Very different. It's uh, some of it is like Turkish. Um, we I, akraba çıkacağız biz burada. Ben sana söyleyeyim. I'm, I'm, Gerçek İrlanda dilinin Türkçe'ye çok benzediğini söyledi. And there's a certain word that sounds like a, a swear word in Turkish when you say "good evening." Uh -huh. it's not nice. Good evening. E Good night. Ewa. Ah, Ewa. Ewa. Ewa. E e e no, no. E any other any <laughs> other <laughs> any dirtier version e of <laughs> uh, Sloan, hmm. Hmm. Uh -huh. Bu da erotik değil. E Ama kulağa da hoş geliyor vallahi ha. Vallahi ben şu anda bayağı Are there any people talking in Irish yes. in Ireland? In the west uh, along the west coast and in the north and in the south there are people who use Irish. As their daily language, um, as a, they're called Geltukt areas. Geltukt area. areas. areas. Mm -hmm. Are those the ones uh, who are relatively close to Turkish male or they're, they're the actually, English speaking part? They they are very um, in the west coast. They they actually have a similarity to Spaniards. Hmm. Um, I, I. It's again. Uh, resulted uh, research but they it is said that Ireland was populated was uh, initially from the sea hmm. from the west hmm. İrlanda uh, dışarıdan etkileri hep deniz yoluyla aldığından hmm. orada İspanyol etkisi de var Türk etkisi de var. Endülüs diyorsun. Endülüs diyorsun. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Aslan. Aslan buyurun dinliyoruz sizde. Ya aslında ben diğer ülkelerin çekişmelerine katılmayı çok istiyordum ama ee, İrlanda'da, Kuzey İrlanda'da biraz yaşadım. Uh -huh. O yüzden de böyle e, arayayım konuşayım istedim. O zaman İngilizce konuşuyor. She uh, lived in North Ireland ah. for a while. Hello. Hello. Uh, actually uh, I lived in Belfast uh, for six months. I, I did enjoy because you know Irish people are very friendly like uh, Mediterranean for me because um, English people are more reserved. But uh, Irish people are more friendly. i uh, I noticed this when I was there. And I went to Dublin just for one day. Sal Patrick değil. Ah yes. <gülüyor> Şu anda dinleyicimizi de çevirmek zorunda kaldığımız için özür diliyoruz tüm diğer dinleyicilerimizle. Yani tamam. dinleyicilerimiz de biliyorlarmış. Herkes biliyor. <gülüyor> herkes <gülüyor> süper lise mezun bir <gülüyor> biz kaldık oktay. Sen Patrick <gülüyor> de çok Sen gitmiş Dublin dolaşmış dinleyicimiz diyor ki İngiliz erkeklere İngiliz insanları ne kadar soğuk ve mesafeli ise... İrlandıllar bir o kadar samimi Friend. içten bizden bu konuşuyor. Evet. Aha Dönü bakın vuruyoruz. Aynen. Aynen evet. Peki sen Matrix'teyiz evet. de ne yaptınız orada? Evet tekrar İngilizceye devam edin bu arada. İngilizceye devam edeyim mi? Evet, tabii evet, çok hoş konuşuyorsunuz. Ee, Siz ne yaptınız İrlanda'da bu arada? <gülüyor> Kuzey İrlanda'da. Kuzey İrlanda'da İngilizce kursuna gittim. Sonra da Londra'ya çalışmaya gittim. Ben oradaki sıcaklığı, mi? oradaki sıcaklığı bulamadım diyorsunuz Londra'ya gittiğimde. Yok kesinlikle bulamadım. İrlandalılar çok daha farklılar yani Hı -hı. şey olarak. Hatta ben İngilizce biliyorum ama İrlandalımla daha böyle açık şey yani hani yabancılara karşı daha sıcaklar. O zaman Öyle hanımefendi gibi. göğsünüze vurarak buradan konuşuyorlar diyebilir misiniz? Bizim? İngilizce üstelik de. Vur, evet. Diyebilirim. Vuruyorum şu anda. Ama gelmiyor. <gülüyor> Telefonu da biraz oraya tutun da you are talking. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh, i̇smi neydi? Tekrar söyler misin? Padrick. Patrick. Patrick. Padrick. Okay. Evet. Padrick. Uh, actually the most interesting for me for Saint Patrick Day, I thought you know it was a religious day. Uh, I sort of was something um, you know I don't know religious stuff on this day but uh, when I went to Dublin everyone was drinking drinking <gülüyor> And they were having kind of parties on the road. Peki o zaman şimdi hemen uh, bu St. Patrick's Day e girelim. Eee uh, uğurluyoruz sizi çok teşekkür ederiz. Güzel but bir eee ettiğimiz nice. konulardan biri. Eee uh, St. Patrick's Day'de Dublin'e gittim. Herhalde orada bir, bir dini bayramdır falan diyerek böyle bir düşünüyordum falan filan derken herkes böyle neşe içinde elinde içkileriyle görünce bir şaşırmış. Uh, what's the history behind St. Patrick's Day? It's uh, originally, I mean St. Patrick was uh, was is said to have brought Christianity to Ireland in 430 AD. He is And the one who brought Christianity. Yes, uh -huh. yeah. But the Romans never came. Sam for Sam Patrick Christianlı uh, İrlanda'ya getiren uh, kişi aziz and on St Patrick's Day you are so happy we have a party <laughs> we have a party and it goes onto the streets and we enjoy ourselves but there's a lot of Irish people in in America and they have a huge St Patrick's Day party in New York. I think there's an Irish city in America it's called Boston. Boston yeah. <laughs> it's yeah. There, there are a lot of redhead men, and the green is very important. Is it from the grass? No, it's it's the it's the symbolic symbolic color of Ireland. Our old flags had mm -hmm. uh, were green with a gold harp. And uh, there's the flower, oh, the shamrock. Shamrock, yeah. Hmm. But the, I mean, our flag at the moment is uh, green, white, and orange. And there's hmm. a uh, frightening guy. A it's a leprechaun. Yeah, it's these are. Uh, bir like, leprechaun diye bir şey var. Onun bir korkunç filmi de var böyle. It's something like a dwarf. It's it's it's more of a, a fairy. Fairy. Hmm. Aslında peri de. Cüce hmm. gibi. Cüce gibi peri. Ayakları böyle böyle. Ve de ters. Ay. Yani o, what's the story behind leprechaun? The the well, They they belong to the this notion of the fairy people who live under the ground ha, uh, in in mounds and forts in Ireland. They and they play tricks on people. What, what kinds of tricks? Oh. Yani bunlar şarkı, tam bizim şarkıdaki cüce şarkısındaki gibi şakacı cücelerden bahsediyor şu anda. Uh, Are they related with money? Oh, they say gold. That's that's a later addition hmm. <laughs> to it, but uh, they would belong to the generic. They would be more well known in America. Hi, ah, the, the American pop yeah, culture you know, made yeah. it yeah. like that. Deficult. And uh, I read something about uh, all of the stories behind Lord of the Rings was uh, based on Irish folklore. Yes, well so we have uh, we have uh, many legends and mythologies. Bütün bu uh, yüzüklerin efendisinin uh, hikayesini besleyen şeyin böyle bir İrlanda folkloru olduğu falan söyleniyor. Uh, what are the common things? We we have uh, we have um, legends about uh, we have our three Sorrowful Legends about hmm. the children of Lir, <gülüyor> um, uh, the sons of Usna. But we have we. There is many legends in Ireland, and they're very different. And I mean, there are similarities with Lord of the Rings, but there are other elements. Other elements. I mean, it's drawn from it's drawn from European. There are Nordic elements in it as well. Not only from Ireland. not just from Ireland. Okay, we have some advertisement to listen to. Then after that, we'll listen more John Logan. And talk about Ireland. Ee, İrlanda sohbetimiz devam edecek. Güzel sorular geldi. Sorularınızı almaya devam edeceğiz şu reklamlardan sonra. Telefonumuz 210-30-30. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Avrupa'da çok normal. Avrupa'da çok normal. Radyo Zeus'un her sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün İrlanda'dan konuğumuz var. İrlanda Misyon Başkan Yardımcısı Patrick MacCasker. Um uh, it's okay. Uh, bizimle birlikte İrlanda kültürü hakkında konuştuk. İrlanda folkloru hakkında konuştuk. İçkiler hakkında konuştuk. Yemekler de çok parlak değiliz demeye getirdi benim anladığım kadarıyla. St. Patrick's Day dedik. Hı -hı. And there is also Halloween. I think it's based on Halloween. Yes, that's that's an Irish festival that went to America and then became international I think the Irish population in America made their uh, popularity yeah right yeah. there's about uh, 40 million there's only uh, in on the island of Ireland there's about six million people now mm -hmm. uh, but in America there was there is 40 million people who would be who could claim Irish descent mm. so in more Irish men ...outside Ireland... Yeah. ...Amerika'daki bütün... ...böyle kültürel popüler öğlelerin arkasında... ...biz varız diyor... ...Amerika'yı kültürde biz getirdik diyor... Ee... ...ki Titanic varsaydı kim bilir daha neler neler gidecekti... ...Amerika'yı baştan çok. keşfetmeye gerek yok dedi... ...arada da bir yerde... ...o çok büyük darbe oldu tabii yani... ...bugün belki bir <gülüyor> yüzyıl ileride olacak. ...belki dedi yani belki de dedi... Uh, ...there are some questions... Uh, ...from Twitter... ...about nightlife in Ireland... ...ya... Yeah. Uh, There's a place, Copper Face Jack. Yeah, is this is very popular. It is very popular. If you want to meet a, a policeman, uh, a nurse, or a farmer, It's the best place to meet them. Police. Hemşire. Police. Off-duty policeman, I mean. I was. To, uh, thinking you are talking about a policeman and indian and mechanic <laughs> <laughs> there, there, there, there are other clubs for those there's uh, the george and george street is a good place there's a good nightclub like that can we go to the bars uh, with only guys uh, is there a problem you can't come in without <laughs> a woman with you in turkey uh, you can't go to certain bars problem uh, ladies with you Oh, you ne know, yeah. diyor? Samsız alabiliyor muyum? bara diyor niye diyor hanımla gideyim diyor yani. Ya yani saçma sapan bir şey. Diyor. Bakıyorum hiçbir şey öğrenmediniz. Düz lisede Avrupa <gülüyor> adetlerini baştan aşağı öğrenmişsin. Bizim öyle dersimiz vardı özel dersiniz. <gülüyor> And uh, there's a famous saying. Murat Yatan bize uh, söylemiş. Let's have a crack. Let's have the crack yeah. Eee uh, The crack, it's not cocaine, don't worry. Uh -huh. uh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana işte o, ne demiş? Adamlar let's have a crack, hadi eğlenelim diye kullanıyor. Biz de onu işte düzenliyip. Let's have a crack. any other uh, Irish sayings. Well, there's some words that come from uh, from Gaelic into English which don't translate or sound strange. For example, there, uh, if you were to talk about a Galway hooker, uh -huh. it's not an American type of hooker, it's a boat. Uh -huh. So that can be confusing if you go to Galway. Ne, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eh, <gülüyor> var? Başka ben şimdi spor konsoluna da girmek lazım. Kim var? Mi? En önemli futbolcularından birini söyle. Uh, Johnny Logan. Hayır. Man Man Manchester United? Manchester United'ta kim vardı? Thank. Evet, we have our own football <gülüyor> uh, I'm our uh, away from football so Uh, Manchester United mm. sounds okay, but not okay. <laughs> yeah. uh, United Irish Cork U Limited, Cork Unlimited. <laughs> <laughs> uh, football uh, Irish national team, Irish national team. That's okay. Team. I think uh, yeah. there's something but, like but that. But we have we have our own sports in Ireland as well. We have uh, Irish League. Ge no, no, it's not soccer. Gaelic football and uh, hurling. Okay. Hurling, yeah. What? Hurling is a game. Two teams, and it's the they're played with sticks and a small hard ball, and it's one of the fastest. It's like polo. No, no, no, no polo. No, no, no. The atvar. No, there is no horse. Ha, there have all the horses that are at the races. They're are the so. races. They're busy. <laughs> so, so, but it's it's it's one of the fastest uh, field sports in the world. But that's where you should go in the evening after you come back from your walk. You should go to a hurling match. Hurling match. Yeah. yeah. You is is there any uh, big fights during the game? Because men um, with sticks. No, no, no. No, not, no, no, no, no. Because they they try to hit the ball, not each other, generally. hurling <laughs> <laughs> maçında da gideceğiz o zaman. Yes, hurling, hurling. Ireland. We are out of time, by the way. Okay. Yeah, really. Mm -hmm. Just one thing I need to say. There's going to be some Irish music on, on the of May in Genschlik Park. Okay. okay Will you be there? I'll be there. Okay, the first one. Uh, among our guests, who will be there uh, at the Gençlik Park. Yes. Uh, so we can meet you there. And uh, there are a lot of uh, questions about the drinks, but we can't uh, really uh, talk about them on air because there are some brands and uh, all these informations will be at Genshtik Park on the night of May. Yes. Yes. Yes. Okey içkiyle alkolle efendim gece hayatı orada <gülüyor> kara kızı nereden buluruz? Ee, orada ilk önce kızlar mı teklif ediyor? Bütün bu Yaman sorularınızı e, 9 Mayıs'ta Gençlik Parkı'nda uh, Patrick'e sorabilirsiniz. Patrick thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Eee good morning. Uh, good morning again. I will give you some Gaelic. <gülüyor> good. good morning. I got some spinach. But thank you. Uh, it's hard to uh, Hungary. Hungary. For, Jabam da uh, kuzu ama This is from Hungary. Sounded very rude. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ee, Yeni sabah tekrar bölümlerimizde karşınızda olacağız. Bu bölüm tekrarlara gelir mi bilmiyoruz. Pazartesi sabahında da canlı yepyeni bir bölümle karşınızda olacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize hoşçakalın. Radyo TÜD Günün En Hit dakikaları.